bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Manzumet-i zemzemi dersimizin yani Ulum-ül Kur'an dersimizin ikincisini yapacağız bugün. Bir önceki dersimizde e, mukaddime tul ilim ve mukaddimetul kitabı yaptık. Yani bu ilmi umumen tanıttık ve okuyacağımız kitabı ve müellifini tanıttık. Nereye geldik o zaman? Haddu ilmi tefsir. Tefsir ilminin tanımı babına geldik. Tefsir ilminin tanımı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Zemzemî rahimahullah Haddu ilmi tefsir dediğinde Haddu ilmi ulumil Kur'an demek istiyor aslında. Yani bunu ulumil Kur'an'a eş anlamlı olarak da kullanıyor ve ulumil Kur'an'ın tanımını yapacağını bize söylüyor. Yoksa tefsir ilmini bize şey yapmayacak, tefsir ilmini bize tanıtmayacak. Hatırlarsanız bu ilmin ismi nedir? Dediğimizde demiş ki bu ilmin ismi ulumul Kur'an'dır. Bazı alimler demişlerdir ki bunun bir ismi daha vardır. O da usulu et tefsirdir. Tefsir ilminin usulü demişlerdir. Yani bu iki kelimeyi bu ilme ünvan, bu ilme isim kılmışlar. Bazı alimler de buna itiraz etmişler. Demişler hayır efendim Tefsir Ulumul Kur'anın alt dallarından bir tanesidir. Ulumul Kur'anın alt dallarından bir tanesidir. Yani belki Ulumul Kur'anın en geniş ilmi olabilir ama Ulumul Kur'anın kendisi değildir. Sadece bir alt başlıktır. Yani demişler. Ondan dolayı müteradif olmaya olmaması gerekir demişler. İş anlamda olmaması gerekir. Evet dedi ki: Elmun bihi yubhthu an ahvali, kitabina min jihati'l inzali wa nahvihi cümle burada bitiyor wa nahvihi yani ikinci beyitin 1. kelimesi 1. beyte ait ilmun bihi yubhasu an ahwali kitabina min jihati'l inzali wa nahvihi dedi bitir. Ilmun öyle bir ilimdir ki bihi o ilim ile yubhasu araştırılır an ahwali kitabina kitabımızın halleri araştırılır. Hangi yönden? mincihetil inzali. İnzal yönünden, indirilme yönünden. Yani sebebi nuzul, esbab-i nuzul cihetiyle bu ilim ile araştırılır. Ve nehvihi ve onun benzerleri. Yani esbab-i nuzulün benzerleri neydi? Nasih, mensuh, muhkem, müteşabih, mücmel, mübeyyen. Bunlar hepsi esbab-i nuzulün benzerleriydi. Ne oldu o zaman anlamı? Ulûmul Kur'an öyle bir ilimdir ki onun ile ne yapılır? Onun ile kitabımız esbab-i nuzul ve onun benzeri cihetlerden araştırılır e, oldu. Yani zemzeminin vermiş olduğu tanım e, bu şekilde bir tanım. Biz ne demiştik? Demiştik ki ulûmul Kur'an iki kelimeden müteşekkil ilim ve Kur'an. E, ne anlama geliyordu? Bu iki terkip yani bu terkibi izah eden, Kullu ma yeteallaku bil Kur'an. Yani kullu ilmin yeteallaku bil Kur'an. Kur'an'la alakalı olan, Kur'an'ın anlaşılmasına yardımcı olan her ilim ulumul Kur'an'a dahildir demiştik. Sonra başka bir tanım daha zikretmiş. Kim o tanımı söyleyecek? Uzun olan tanımı. Türkçesi de olur, yani Türkçesini de söyleyebilirsiniz. Ulumul Kur'an'ın tanımı neydi? Ulumul Kur'an'ın tanımı. Kur'an-ı Kerim'in sözü seven nasihil mesajını Müddemme beyan. eee nice bilinmesi bilinmesini sağlayan ilimdir. Değil mi? Öyle bir ilimdir ki bu yönlerden Kur'an-ı Kerim'in bilinmesini şey yapar? Bilinmesini sağlar. Bu da bir tanım zikretmiş olduğu burada. Şimdi tefsir dedi. Bize tefsir kelimesi Dediğimiz gibi burada tefsirden kastedilen şey Ülûmül Kur'an'ın bizzat kendisidir. Yani Ülûmül Kur'an'ın kendisini kastettiği tefsir kelimesi "fæsara" kökünden geliyor. "Fæsara" kökünden geliyor. Muzarisi iki şekilde de okunmuş. "Fæsara yesiru" ikinci babtan. da bu babından. "Fæsara yefsuru" da e, "nasara yensuru" birinci babdan da e, okunmuş. Lisanul Arab'ta İbnül Manzur bu kelime için diyor ki "Keşful ğıtâ" Yani perdeyi örtüyü kaldırmaktır. Yani fesara perdeyi örtüyü kaldırmak anlamındadır. Açmak anlamındadır. Şimdi tefsir tef'il kalıbındandır. Yani teksir babına devlet eden bir kalıptandır. O zaman tefsir ilmine demektir Allah'ın kelamının anlaşılmasının önündeki engelleri kaldırmaktır. Yani tefsir ilmi umumen logattan yola çıkarak söylesek, Allah'ın kelamının anlaşılmasının önündeki engelleri kaldırmaktır. Mesela bir ayet var, geçen tefsir dersimizde gördüğümüz gibi, bu ayetin anlaşılması nuzul sebebini bilmeye bağlı. Nuzul sebebini şey inceleyen, nuzul sebebiyle ayet arasında bağlantıyı kuran ilim hangi ilimdir? Tefsir ilmidir. Senin o ayeti anlamanın önünde bir engel var. Çünkü niçin indiğini bilmiyorsun. Anlamı sana garip geliyor. Onu sana zikredip ayetle onun arasındaki bağlantıyı kurup sonuca seni ulaştıran ilmin adı tefsir ilmidir. Bazı alimler de demişlerdir ki tefsir yani feseraden değil de seferadan gelmiş demişler. Sefera kelimesinden makluptur demişler. Hani Arap logatında bazı kelimeler maklup kelimeler. Maklup bir kelimedir demişler. Sefera. Sefera'da Kelime olaraktan mesela asfara subhu dediğimizde yani ağa anlamında aydınlandı anlamında asfara subhu asfara tilmarah dediğimiz zaman kadın yüzünü açtı e, anlamında yani kapalıyken bir şeyin daha sonra aydınlığa açıklığa kavuşmasına sufur deniyor sufur demişler tefsir buradan e, tefsir buradan geliyor demişler tabi tefsirle ilgili çok fazla şey yapmışlar çok fazla e, tanımlar yapmışlar. Bunların birçoğu ulumul Kur'an'la tefsiri birbirinden ayırmak çok mümkün değil. Niye? Çünkü tefsir ulumul Kur'an'ın en geniş dalı olduğu için ve ulumul Kur'an'ın hemen tamamı tefsire hizmet ettiğinden dolayı yani o başlığı doyurmak için olduğundan dolayı tanımlar birbirinden çok şey değil. En veciz yani ezberlenmesi ile müsait olan Zürkan'in Menahilül İlfan kitabında yapmış olduğu tefsir. Bunu yazın bunu ezberleyeceğiz. Çünkü bu tefsiri diyor ki ilmun يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله. إلمن يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله. مِنْ حَيْتُوا ذَلَلَلَةِ عَلَى Şimdi o zaman ne oldu? İlmü. Tefsir bir ilimdir. Tefsir bir ilimdir. Usulleri olan, asılları olan, kaideleri olan bir ilimdir. يُبْحَسُ Ne peki araştırma konusu nedir? يُبْحَسُ فِيهِ Kur'an الْقُرْآنِ Kerim Kur'an-ı Kerim araştırılır. Yani o ilmin maddeleri, o ilmin kuralları ışığında Kur'an-ı Kerim araştırılır. Peki bu araştırmadaki amaç nedir? Yani ulaşmak istediğimiz netice nedir? Min haythu dalalatihi ala muradillah. Yani Kur'an ayetlerinin Allah'ın muradına delaletini tespit tespit etmek için. Mesela önümüzde bir ayet var. Biz bu ayet-i kelimede Allah ne istiyor? Neyi murad ediyor? Neyi kastediyor? Bunu tespit etmek için neyi kullanıyoruz? tefsir ilmini kullanıyoruz. Ama bir insan oğlunun gücü, gücü nispetinde. Yani insan oğlu ne kadarını yapabilecekse, ne kadarı olabilecekse o kadarını yapabiliyor sadece. Bu tefsir ilminin şey, tanımı dediğimiz gibi bu ulumul Kur'an'ın bir alt başlığı. Ulumul Kur'an'ın kendisi değil. Tefsir ilmi. Şimdi ikinci bir soru şu biz dedik ya Ulumul Kur'an bir ilimdir. Alt başlıkları vardır vesaire. Şöyle bir soru sorulabilir burada. Ulumul Kur'an'ın incelediği konuların sayısı nedir? Yani kaç nev'e kaç başlık altında toplanabilir? Mesela biz bazılarını zaten ders arasında geçti. esbab nuzul, mesela Mekki Medeni, nasih mensuh Örnek veriyorum işte gibi. Bunlar mesela başlıklar. ülüm -ül Kur'an'ın incelemiş olduğu başlıklar. Bir de bunların altını dolduruyoruz Diyor ki bizim metnimiz. Bil khamsi ve khamsina yani elli beş. Kad husirat enva'uhu yaqina. Bil khamsi vel khamsina elli beş nev' Kad husirat muhakkak ki hasr oldu. Yani bu 55 beş nev'e haps oldu. Bu 55 beş nev' oldu. Enva'uhu. Ulumul Kur'an'ın nev'leri, çeşitleri yakinen yakini olarak. Yani demek ki Ulumul Kur'an'ın çeşitleri 55 nev'imiş şeye göre. E, zemzemiye göre. Şimdi burada yakinen deyince şöyle bir şey oluşuyor zihinlerde böyle şöyle bir anlam oluşuyor. Sanki Ulumul Kur'an'ın 55 nev'ün olması meselesi tevqifidir. Yani kimse ne bir tane arttırabilir ne de bir tane eksiltebilir bu budur gibi. Bu doğru değil. Niye bu doğru değil? Çünkü mantık ilminde hasır demiş olduğumuz şey yani bir şeyi bir şeye hasretmek şu üç kısımdır, dört kısımdır, beş kısımdır gibi bir anlamı belli bir cüze hapsetmek üç şekilde olur. Ya yapmış olduğunuz hasır, hasre aklidir. Yani siz kendi aklınızdan bunu buraya Mesela şöyle bir şey gibi düşünün, işte biri dese ki canlılar iki kısımdır, insanlar ve hayvanlar mesela. insan Üreyen canlılar veya farklı bir tak taksimatla canlılar iki kısımdır, insanlar ve hayvanlar. Canlıları ne yaptı? İki nev'a hasretti değil mi? İki çeşittir dedi bitti. Bunu neyle yaptı? Aklıyla yaptı, kendi aklında bunu iki parçaya böldü. İki hasr istikraidir yani bir araştırma yaparsınız. Bu araştırmanızın neticesinde ulaşmış olduğunuz sonucun hasrı edersiniz. Mesela biz bunu nerede görmüştük? Nahyub'de görmüştük. Demiştik kelime üç kısımdır. Ya isimdir, ya fiildir, ya da harftir. Peki demiştik buna nereden ulaştılar bu sonuca? Arap dil alimleri kelimeyi incelediler. Bak istikra işte inceleme, araştırma. Baktılar ki netice ne değildir? Netice üçten fazla değildir yani ya isimdir ya fiildir. Ya da kelimedir. Buna ne diyoruz? Hasri, istikrai diyoruz. Araştırmaya dayalı olan hasır diyoruz. Bir de hasri cali vardır. Hasri cali nedir? E, cali geliyor bu. Cali, Kılma. Yani senin ya konu daha iyi anlaşılsın diye, ya iyi bir taksimat yapıp belli başlıklar altında konuyu anlatabilmek adına yaptığın senin ca'lin olan, senin eserin olan hasra taksimata da hasri cali deniyor. Buradaki de 55 nevdür. Ulumul Kur'an'ın çeşitleri 55 nevdür. Ne yaptı? Ulumul Kur'an'ı 55 nev'a hasretti. Bu hangi sınıfa giriyor? Bu calidir. Yani müellifin konuyu bu 55 başlık altında daha rahat anlatılabileceğine inandığı için 55 nev'a hasretmesi, hapsetmesidir. Çünkü niye? Mesela Nukaya'da 55 nev zikrediyor. Süüthi. Yani bu kitabın asıl metninde. tahbir, fi usulü tefsir bu da İmam Suuddin'in kitabı. Orada 102 çeşit zikrediyor. İtkâm fi Kur'an en son yazdığı kitap orada da 80 küsur çeşit zikrediyor. Aynı ilmi anlatıyor. Anlattığı konu ulûmül Kur'an. Birinde 55 nev'e bölüyor. Birinde 102 nev'e bölüyor. Birinde 80 küsur nev'e bölmüş oluyor. Demek ki bu nedir? Bu tamamen cahildir. Müellifin kendi eseridir. Yani sen de daha iyi başka türlü anlatabiliyorsan, daha kolay anlatabileceğine inandığın bir taksimatın varsa, sen de o taksimatla taksimata gidebilirsin. Şimdi bu iki beyt son, yani şu an okuyacağımız iki beyt de kitabı bu 55 nev'i nasıl böldüğünü anlatacak bize. Yani bu 55 nev'i nasıl parçaladı? "Vakad havetha sitetun ukud." Vakad muakkı havetha. Onu kuşattı. Onu kapsadı. Onu içine aldı. Neyi içine aldı? O 55 nev'i. Yani içine aldı sitetun ukud. Altı akt. Ukud aktın çoğulu. ak ne demek? ak? Mesela kol gibi boyna e, dona veya de yani altı tane kolye, altı tane başlık var. Bu altı başlık altında biz bu e, elli 55 nev'i inceledik diyor. Ve Ondan sonra bu altı başlıktan sonra khatimetun bir hatime vardır. Netice, sonuç vardır. Taudu buna döner. Yani bu yine ulumul Kur'an'a dönen, ulumul Kur'an'ı izah eden bir hatime var. Zaten Kitapta altı tane başlık var, altı ekt var. Her altı başlığın her başlığın altına bazı nöller var, toplamı elli bir, elli bir nö. Hatime, ne yaptı? Elli beş yaptı. Zaten elli beş nödür. Dedi, de dört tane bab var, elli beş yaptı. Ve bunların hepsinden önce, yani o altı ekt, elli bir 4 dört Hatime, bunların hepsinden önce labud demin muqaddime, labud da gereklidir. Min mukaddimeh, bir mukaddimeh e, gereklidir. Niçin? Bibaadi, bazısı için. ma khussise fîhî, ulûmul Kur'an'a khas olan, sadece ulumul Kur'an'dan bahseden, bazı konuları anlatan bir mukaddimeh gereklidir. Mu'limah, mu'limah a'lemeden geliyor. A'lemenin ismi faili, bildirici olan, öğretici olan, işaretleyici Olan bir mukaddimeye ihtiyaç vardır. Mu'lime, mukaddimenin sıfatı. Mukaddimetun, mu'limetun. Ee, yani hani bildirici, öğretici, gösterici, işaretleyici bir mukaddime. Lakin bu mukaddimenin özelliği ne? Bi-baadima khussisa fihi. Sadece ulumul Kur'an'a taalluk eden konuları anlatır. Şimdi mesela kitabın içerisine girdiğiniz zaman, örnek veriyorum şimdi diyecek ki mesela el-akdu'l-evvel, birinci akd. Ma yerja'u ilen nuzul nuzul. Esbab-ı nuzul. Esbab nuzul sadece ulumul Kur'an'ın konusu mu? Esbab-ı nuzul. Esbab-ı nuzulü biz usul fıkıh'ta görüyoruz. Doğru mu? Tefsirde ayrıyeten görüyoruz. Müstalahul hadis'te hangisi merfu'dur, hangisi değildir bölümünde görüyoruz. Bak hem ulumul Kur'an bunu inceliyor, hem başka ilimler bunu inceliyor. Lakin bir de sadece ulumul Kur'an'a ait olan bazı bilgiler var. Mesela ayet nedir? Sûre nedir? Tevil işte Kura, rey ile yapılan tefsir nedir? Mesela bunlar sadece ulumul Kur'an'ın konuları. Şimdi o zaman ne diyor? Önce diyor bir mukaddime yapacağız. Sadece ulumul Kur'an'a tealluk eden konuları orada e, inceleyeceğiz diyor. Sonra altı tane ekt getireceğiz. Her birinde ulumul Kur'an'ın bazı nevlerini inceleyeceğiz. Sonra bir de hatime yapacağız. Bu şekilde kitabımızı bitireceğiz diyor. Bu bölümle ilgili anlatamadığım bir yer var mı? Veya anlaşılmayan Bizim metinde şeye geçiyordu yanlış mı diye vaka bu sitteri koydum iki kişi de olur cayis müzeker zambir mü mü mü mü de dönebilir müzeker zambir de dönebilir e, o tarafa yani kad husyarat enwa ahuda diye mesela kad husyarat enwa ahuda diye biliyorsun öyle değil mi şart değil orada hani ya illa müzekker ya müminnes olması herkese öyle dediğin için ya vaka davet he da diyebiliyorsun. Diye Lafız olarak anlaşılmayan bir beyt var mı? Yok. Tamam. Peki şimdi ha, soru şu. Bu sadece ulumul Kur'an'a has olan mukaddime neymiş? Mukaddimetun. Şimdi mukaddime geldi bize o mukaddimeyi anlatacak. Dedi ki فذاك bu Ma o şeydir ki ala Muhammedin nazel Muhammed'in üzerine inmiştir ve ondan el i'cazu bir sure tek bir sure ile hasıl hasıl olmuştur. Feza ka ma ala Muhammedin nazel ve minhu bir i'cazu bi Bu öyle bir kitaptır ki Muhammed'in üzerine indirilmiştir ve i'caz onda tek bir sure ile hasıl olmuştur dedi. Bu birinci şeyimiz, birinci bölümümüz. Burada bize Kur'an-ı Kerim'i tanımlamak istedi. Burada bize Kur'an-ı Kerim'i tanımlamak istedi. Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim'i iki sıfatıyla tanımladı bize. Muhammed'in üzerine indirilen ve bir suresiyle ecaz hasıl olan kitaptır dedi. Yani tam Türkçesini söylüyoruz, Muhammed'in üzerine indirilen ve tek bir suresiyle i'caz hasıl olan kitaptır dedi. Şimdi hatırlarsanız biz Kur'an-ı Kerim'i daha önce Kur'an-ı Kerim'in tefsirini zikretmiştik. Demiştik ki Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederken birçok sıfat zikredilmiş. Bazısı uzun tarif etmiş Kur'an-ı Kerim'i, bazısı kısa bir şekilde tarif etmiş Kur'an-ı Kerim'i. Lakin biz ne demiştik? مَا Muhammed'in عَلَى مُحَمَّدٍ اَلْمُعْجِزُ بِلَفْزِهِ المُتَعَبَّدُوا بِتِلَاوَتِهِ المَنْ قُولُوا اِلَيْنَا بِالْتَوَاتُرِ O kitap ki Muhammed'in üzerine indirilmiştir. O lafzı ile i'caz, muciz bir kitaptır. Yani müşrikleri onun benzerini getirmekten aciz bırakan bir kitaptır. المُتَعَبَّدُوا بِالتِلَاوَتِهِ Okunduğu zaman kendisiyle Allah'a yakınlaşılan bir kitaptır. المَنْ قُولُوا اِلَيْنَا بِالتَوَاتُرِ Ve bize tevatür yolu ile nakl olan bir şeydir kitaptır dedi Buna başkalarını ekleyenler de var. Mesela El-Kur'anu ma nezela ala Muhammedin bi vasiteti Cibril'e falan böyle hani uzatanlar var işte El-Mabdu'i bi suratil fatihati El-Makdumi bi suratil nas gibi kayıtlar var. Lakin bu bizim zikretmiş olduğumuz kayıtlar en önemli. Allah Resulüne Allah tarafından indirilen lafzı ile kafirleri aciz bırakan, ecaz hasıl olan, okunduğu zaman ecir alınan, ibadet olan bir de bize ulaşma yolunda şek ve şüphe olmayan kat'i bir yolla yani tevatür bir yolla bize ulaşan kitaptır. Peki zemzemi ne yaptı? Zemzemi ise iki tane sıfatını zikretti. Peygamberin üzerine indirilen ve i'caz kendisiyle hasıl olan kitaptır dedi. Genelde alimler Kur'an-ı Kerim'in tarifini kısaltmak istediklerinde i'caz meselesinin üzerine vurgu yapıyorlar. Hani bir tarifi kısaltayım daha kısa olsun derse i'caz meselesini öne Çıkarıyor. İ'caz nedir i'caz? İ'caz a'caze kelimesinden geliyor. Aciz var ya ac acziyet. Acize a'ciz oldu demek. Acize a'ciz bıraktı demek. A'caze yu'ciz ve onun masları da a'ciz bırakmak demek. Kur'an mu'cizdir dediğimizde biz neyi kastediyoruz? Kastetmiş olduğumuz şeyler Kur'an indiğinde kafirler dediler ki bu beşer kelamıdır. Yani Muhammed bunu uydurdu haşa. Dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Allah da onlara meydan okudu. Dedi ki o zaman hadi bakalım bu kitap uydurmaysa beşer kelamı siz de konuşmayı biliyorsunuz. Şiirin en güzelini söylüyorsunuz. Edebi yani en ciddi edebi çevre Mekke'de e, mevcut. Hadi bakalım bu Kur'an'ın bir mislini getirin. 23 sene boyunca onlara meydan okumasına rağmen ve Araplar da meydan okumaya karşı en fazla zaafı olan bir topluluk olmalarına rağmen... Bu meydan okumaya icabet etmediler. Yani mesela Araplardaki meydan okuma zafiyetinin ne boyutta olduğunu anlamanız için şöyle. Adamın biri çıktı diyelim, kılıcını çekti. Yok mu benim karşıma çıkacak biri dedi. Canlarından olmayı göze alıp sırf onun meydan okumasına kimse hani cevap veremedi denmesin diye adam öleceğini bile biliyor onun karşısına çıkıp ölüyordu. Bu kadar kibirli böyle gururlu bir şeydi toplum idi Araplar. Allah sürekli onları davet etti. Hadi gelin bu Kur'an'ın mislini getirin dedi. Onlar gelmediler. İşte Kur'an'ın bu daveti tahaddi diyoruz buna meydan okuma. Onların da bu tahaddi karşısındaki o sukutları hiçbir şey yapmamaları bu onların aciz kaldıklarını, Kur'an'ın onları e, aciz ettiğini gösteren bir şeydir, bir durumdur. Ha, diyor ki e bize mesela şöyle niye dedik alimler icazı genelde öne çıkarıyorlar. Biz mesela burada ne zikrettik? Dedi ki bir Muhammed'in üzerine indirilmiştir. Doğru mu? Bir acazdır. Kendisiyle ibadet edilir. Bir de şeydir. Bize tevatür yoluyla gelmiş. Biri dese ki mesela İncil de İsa'nın üzerine indirilmiştir. Biz onu okuduğumuz zaman biz de ecir alıyoruz. Aynı zamanda. İncil de bize tevatür yoluyla naklolunmuştur. Ne farkı kaldı Kur'an'ın? Biz diyoruz İncil'in bir benzerini yazabilir insanlar ki yazdılar da. Dört tane İncil var zaten. Hatta dört tane İncil de yüzlerce İncil'in içinden e seçilmiş dört tane e, İncil. Lakin Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini misalini hiç kimse getiremez. Demek ki Kur'an'ı bütün diğer kitaplardan ayıran en belirgin özellik onun ne olmasıdır? Mu'ciz olmasıdır. Yani onun i'cazıdır. İ'caz meselesi anlaşıldı değil mi? Dedi ki i'caz bir sure ile hasıl olur. İ'caz bir sure ile hasıl olur. Ne demek bu? Bu şöyle bir konu Konuşulmuş. Mesela alimler demişler ki Kur'an mucizdir. Tamam. Bunda bir şey yok. Bunda bir tartışma yok. Peki Kur'an'ın ne kadarıyla icaz hazır olur? Yani bir kelime mi? Bir ayet mi? Bir sure mi? Kur'an'ın bütünü mü? Ee, misal. Şimdi mesela siz de takdir ederseniz ki herhangi bir Arap müşrik şu şu lafzı cümleyi kuramaz mı? Allah'u haliku kulli şey. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Her Arap bu cümleyi kurabı. Her Arap bu cümleyi İnna <gülüyor> her Arap bu cümleyi kurabilir. Yani şimdi Arap'ın biri gelse e tamam inna ataynakal kautsar. mesela, e, aha ben de benzerini söyledim. Benzerini getirdim e, dese. Ne olacak? Kur'an'ı i'cazı mı söyleyeyim? Hayır. İ'caz diyor zemzemi Minhul i'cazu bi suretin haser, <gülüyor> şamil bir sure ile i'caz ortaya gelir. Çünkü Allah bunu da niye söylemişler? Sebebi şu. Demişler ki Allah Kur'an-ı Kerim'de müşrikleri Müşriklere meydan okurken aşama aşama aşağıya düşürdü. Önce dedi ki Allah onlara kul İsra suresinde. Le ince teame atil insu vel cin ala ayatu bi misli hada'l Kur'an la ya'tun bi mislihi ve law kana bütün insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir mislini e, getirmeye kalksalar ve birbirlerine de destek olsalar Kur'an'ın bir benzerini getiremezler. Ne oldu burada? Bütün insanları ve cinleri Allah Kur'an'ın bir benzerini getirmeye davet etti. Tamamen bir Kur'an gibi Kur'an yazın dedi. Sonra düşürdü Hud suresinde dedi ki kul فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوَرِ De ki on tane sure getirin onun benzeri. On tane sure getirin. E şimdi bu Hud suresinde bu da mümkün değil. Sonra Bakara suresinde biz bu ayetin tefsiri de görmüştük. kul فَأَتُوا bi مِنْ min mitrihi. De ki onun benzerinden bir sure getirin. Bu sefer Allah Azze ve Celle bir tane daha şey yaptı. Eee düşürdü. Demişler en düşük seviye e, sure olduğundan dolayı meydan okumada demek ki i'caz bir sure ile hasıl oluyor. Bu genel cumhurun görüşü. Bazı alimler de demişler ki hayır i'caz tek bir ayetle de hasıl olur. Demişler. Yani başından sonuna kadar bir ayetle de i'caz hasıl olur demişler. Delil olarak da demişler Tur suresinde Allah azze ve celle diyor ki bi بِحَد۪يفٍ misli. O'nun benzeri bir söz getirsinler ee, bakalım. Bu bir ayet için de geçerli yani bu şey ayet-i kerimedeki meydan okuma bir ayeti de kapsar demişler. Hadi bakalım bir tane ayet O'nun benzerinden, O sözün benzerinden getirsinler dedi. Onun için demişler i'caz bir sure ile hasıl olur. Racı olan hangisi? Bunlardan racih olan şudur ki Kur'an-ı Kerim'in lafızları Arapça olduğu için her Arap Kur'an-ı Kerim'in lafızlarına benzer bir lafız talaffuz edebilir. E söyleyebilir. Günlük konuşmasında kullanabilir. Lakin 3-4 tane ayet bir araya geldiğinde, bir konu bütünlüğü oluşturduğunda o zaman işte Kur'an-ı Kerim'in ecası e açığa çıkmış olur. Mesela biraz önce söylediğimiz gibi her Arap kul Allahu ehad diyebilir. Yani bunu bunda böyle çok zor bir durum yok. Allahu haliku kulli şeyin e, diyebilir. ama kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu bu surenin içerdiği bu kadar geniş manaları bu kadar kısa lafızlarla ifade etmek ve bu kadar güzel bir şekilde peş peşe peş peşe düzmek, anlattığın konu karşıdakinin sorusuna cevap vermek ve hani biz mesela diyoruz ya hücceti ikame etmek yani hücceti onun başına kalkmak diyoruz. Ahad Samed böyle hani kafasına balıyoruz gibi vurur gibi sonlarını da kalkare şeyden bir harf getirmek. Böyle vura vura Söylemek bunu bir beşerin yapması işte bu şey değil, bu mümkün değildir. Onun için sure ile en küçük bir sure ile bile acaz hasıl olabilir diyebiliriz. Burada e, bu sure meselesiyle alakalı e, acaz meselesiyle alakalı söyleyeceğimiz bunlar. Şimdi biz bunu anlattık ya dedi ki acaz bir sure ile hasıl olur. İnsana aklına ilk gelen soru ney? Peki sure ney? Yani sureyle bir sureyle ile hasıl olur tamam? Sure ne peki? Dediğimiz Şimdi ona cevap veriyor. Diyor ki eslafula bir diğer sayfalaymış. Diyor ki, ve suret tayfe tul muterjme, üç ayin li Ve suret tayfe tul muterjme, üç ayin li وَالْسُورَةُ السُورَةُ اَتْطَائِفَةُ Topluluktur. Yani bir araya gelmiş olan ayetler topluluğudur. اَلْمُتَرْجَمَةُ Mütterceme neydi? Bukhari'nin tercemeleri diyor ya, kendine özel bir başlığı olan, kendine özel bir ismi olan bir topluluktur. Yani 3-4 ayet bir araya geliyor ve bu 3-4 ayeti toplayan bir isim var. Kevser suresi, İhlas suresi, Kafirun suresi gibi kendine özel bir ismi tercemesi var. سَلَاثُ 3 ayet ayin yani ayetin onun kısaltması felâthu ayin, üç ayet li'eqalliha, onun en azı için sime alamettir. Sima, simadan geliyor, simadan geliyor, alamettir. Veya veseme onun da aslı veseme bir şey işaretlemek iz koymak bir şeye e, demek, damgalamak. felâthu ayin li'eqalliha simeh. Demek ki sure neymiş o zaman? En azı üç ayet olan ve kendine Özel bir ismi başlığı olan ayetler topluluğuna sure denir. En azı üç ayet olan ve kendine ait özel bir ismi olan ayetler topluluğuna sure denir. Sureye niye sure denmiş? Araplar yüce olduğuna inandıkları, yüksek olduğuna inandıkları şey sur diyorlar. Sûr sure kelimesi de sur kelimesinden geliyor. Tabi onlar zahiren maddi olarak yüksek olan, yüce olan şeye bunu söylüyorlar. Kur'an surelerinin de her biri şerefinden ötürü, yüceliğinden ötürü, Allah'tan olmasından ötürü bunlara Sûr'a sure denmiş. Dedi ya burada şimdi en azı üç ayettir, niye böyle söyledi? Yani bunun delili ne? Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sureyi araştırdılar, baktılar ki en kısa sure Kevser suresi. Kevser suresi olduğunu görünce de dediler ki demek ki Kevser suresi üç ayet, o zaman en az sure de üç ayettir dediler. Lakin burada fıkhen şöyle bir sorunumuz var, tahmin edeceğiniz üzere Besmele besmele meselesi var. Yani Besmele ile ilgili hatırlarsanız fıkıhta farklı görüşler vardı. Mesela Besmele'yi her sureden ayet gören bir görüş vardı. Kimin görüşüydü bu? İmam Şafii'nin görüşü. Her surenin başından ayettir. Bir görüş ne diyordu? Fatiha'da bir ayettir. Fakat diğer surelerde ayet değildir diyordu İmam Ahmet'in görüşü gibi. Bir görüş diyordu ki Besmele hiçbir surenin başında ayet değildir İmam Mali'nin görüşü gibi. Bir görüşte diyordu ki Besmele ayettir laki müstakil bir ayettir. Yani o surenin içine dahil olan değil müstakil bir ayettir. Çünkü sahabe ayet olmayan şeyleri Kur'an-ı Kerim'e yazmadılar. İmam Şevkani'den aktarmıştı hatırlıyorsanız. Demek ki Besmele Kur'an-ı Kerim'in içinden bir müstakil bir ayettir. Haliyle mesela İmam Şafi'ye göre Ecaz dört ayetle hasıl olur. Çünkü Besmele ile beraber Kevser suresi dört ayet olmuş. Olur. Hani o görüşlerdeki ihtilafa göre üç ayet veya dört ayet olaraktan Değişebilir şeyin hasıl olması, cazın hasıl olması meselesi. Şimdi bu sure isimleri dedik ya surede en önemli mesele ne? Ayet topluluğunun kendine özel bir isminin olması meselesi var. Bazı alimler ölümül Kur'an da demişlerdir ki sure isimleri Haccac döneminde yazıldı. Doğal olarak sure isimlerini ya Haccac ya da Haccac'ın belirlediği bir komisyon belirledi demişler. Bunu niye söyledim? Bir yanlışı düzeltmek için bunu söyledik. Sure isimlerinin Haccac döneminde Kur'an'a yazıldığı doğrudur. Lakin Haccac'ın veya bir komisyonun sure isimlerini belirlediği görüşü yanlıştır. Çünkü İmam Suyuti İtkan kitabında sure isimlerinin tevkifi olduğunu ve buna dair onlarca rivayet naklediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Hatta diyor eğer uzatma korkusu olmamış olsaydı ben çok daha fazla rivayet zikredebilirdim. Yani bu sure isimleri peygamber döneminde biliniyordu ve kullanılıyordu. Mesela ne gibi? Örnek veriyorum işte İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste olduğu gibi. Evlerinizi kabristana çevirmeyin. Çünkü şeytan içinde Bakara suresi okunan evden kaçar. Bakara suresinin ismini peygamber sallallahu aleyhi ve sellem naklediyor. Öyle değil mi? Gene Müslim'den mesela bir hadis. Kıyamet gününde Kur'an ehli için gelecek... En öne Bakara ve Ali İmran sureleri geçecek, o adeta sahibinin üzerini kapatan bir bulut veya iki tane kara gölgelik veya kuş kanadı gibidir. Yani o günün sıkıntılarından sahibini koruyacak bir koruma olduğunu söylüyor. Ali İmran ve Bakara suresi ismini şey yapıyor, kullanıyor. Mesela yine Bukhari ile Müslüm'deki o meşhur evlilik yapan adamın kısası var ya, kadın geldi. Ey Allah Resulü sana kendimi hibe ettim, bana ihtiyacın var mı? Yok dedi. Biri kalktı dedi Allah Resulü sen evlenmek istemiyorsan ben evleneyim. Ne verebilirsin ona? Hiçbir şeyim yok. Yani en son adam hiçbir şey olmadığı anlaşılınca e, Kur'an biliyor musun dedi. Peygamber evet dedi. Ben, Rabbi diyor dedi ki bende ben hafızımda suratu keza ve keza ve keza. Bu ne demek? Her bir surenin ismini söylüyor yani adam demek. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildiğini karşı tarafa öğretmek üzerine onu evlendirdi. Huzeyfe dedi ya ben bir gün Allah Resulü ile beraber gece namazını kıldım. O ayağıya kalktı işte Bakara suresine başladı. Ben dedim ilk 100 ayette durur durmadı Bakara'yı bitirdi. Sonra Nisa suresine başladı. Ben dedim ilk 100 ayette durur durmadı Nisa'yı bitirdi. Sonra Ali İmran'a başladı. Sonra bak bu isimler Nisa, Bakara, Ali İmran. bunları hepsini Allah Resulü döneminde kullanmıyor. Lakin bunlar Kur'an-ı Kerim'e yazılmamış. Bunlar Kur'an-ı Kerim'e yazılmamış. Nasıl ki şöyle söyleyelim. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin harekeleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde okunuyor muydu? Yani nasıl okun, okunmasa nasıl? Kur'an nasıl okunacak? Allah'u dediğinde Fetha okuyorsun, Damme okuyorsun. Doğru mu? Yazılmış mıydı peki bunlar? Yazılmamıştı. Değil mi? Harfler mesela Araplar şöyle bir yarım U yaptıklarında bu B de olabilir, T de olabilir, F de olabilir. Nokta yok üzerinde. Onlar ayırt edebiliyorlar birbirinden. Ama sonra Acemler İslam'a girince Baklar yok insanlar beyi, te feyi fey, hepsini cimi, hayi, hayi hepsini birbirine karıştırıyorlar. Veya mesela eskiden bir Arap e, hani daha önce de Nahiv dersinde görmüştük. لَسْتُوا بِنَحْوِيٍ يَلُوكُ لِسَانَهُ وَلَكِنْ سَلِيقِيٌ اَقُولُوا Arap böyle der ben Nahivci değilim ağzımı öyle eveleyip gevelemem, konuşurum fıtratımla zaten Arap ederim der. Lakin öyle bir nesil geldi ki Arapçayı fıtratla konuşmuyor, İslam'a sonradan girmiş hareketleri yanlış okuyor. Allah'u demiyor, diyor, ce al ediyor, cealallahi ediyor. Anlamın bozulduğunu da bilmiyor. Ebu Esved Dueli, Ali radiyallahu anh'ın görevlendirmesiyle ne yaptı? Peygamber döneminde okunan harekeleri Kur'an-ı Kerim'in üzerine altına üstüne çizdi. Haccas döneminde de bir dönem sonra e, hizipler hani konu konu bölünüyor Kur'an'ı. Hizipler, aşırlar ve şeyler sure isimleri Kur'an-ı Kerim'e yazıldı ama bunların hepsi Allah Resulü döneminde vardı. Bu isimleri onlar bulmadı. Delil de Bukhari Müslim başta olmak üzere elimizdeki hadis kitaplarında Peygamber'in ve sahabenin kullanmış olduğu sure sure isimleridir. Demek sure isimleri o zaman nedir? Peygamber tarafından belirlenmiştir. Evet. Evet. Şimdi kaç tane kaldı? Ayet. Bu bunda bir sonraki derse bırakalım. Çünkü iki tane, üç tane uzun konu var burada. Ee, burada duralım. Evet, anlattığım yerde benim anlatamadığım veya sizin sormak istediğiniz bir yer var mıdır? Anlaşılmayan bir yer. Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا اِلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ